yeriz diyeriz? Mezhebin tutmasından dolayı seni büyütüyoruz gözümüzde. Eyvallah diyoruz. Güzel yapıyorsun, serseri değilsin, kendine göre ahkem kesmiyorsun. Ne yapıyorsun? Alimlere bağlırsın, kurallara bağlırsın. Ama kuralların da şertleri var diyeceğiz. Kör körüne bağlanmayacağız. Anlatabildim mi? Biz, biz Hanefi olabiliriz ama Hanefi de sonradan eklemeler zayıf ise bak dönerim ön Hanefi'ye. Orta Hanefi, önce Hanefi alimleri ne demiş? Esas kaynak mezhepten ne demiş? Mesela darbe yediği Hanefi mezhebi değil. Bizim Türkçe'de Hanefi mezhepimiz darbe yemiş. Dil inkılabında zayıflamış, bilmem ne olmuş filan bu darbe yemiş. Ama biz dönelim Arapca esas Hanefi kaynağına. Orada ne diyor? Bakalım Tayyip Mezcid varca orada yokysa da işte bak üç mezhepte var diyeriz. Bak Resulullah böyle demiş. Olabilir Hanefi mezhepi bu konuda hata yapmış. Çünkü Hanefi mezhepi masum değil. Nasıl Şafii'de de var ise Hanbeli'de var ise Maliki'de varsa öyledir. Bunda bir mahsuru yoktur. Eğer o adam daha mescidi kırmıyorsa adam diyor ben cahilem. Anlamıyorum delilden. Ha Anlamıyorum. Cahilim. Onu imama uysa Allah affeder mi onu? Evet affeder muhakkak. Ama kendi havasına uyarcan, amel etse affeder mi? Etmez. O kadar basit. Ondan dolayı diyorum mezhepsiz olmayın bu konuda. Evet.